355, numaralı konu, Katade bin Numan ile Rıfa bin Rafi'nin Bedir günü gözlerinden isabet almaları, evet, Bedir savaşında Katade bin Numan'ın gözüne bir ok saplandı, göz bebeği yanağına döküldü, sahabiler koparmak istediler.